Bir adam var, ismi mühim değil. Çünkü yaramaz bir adamın adamı o. Diyor ki Ayasofya camisinde diyor, Cuma namazı kılıyoruz diyor. Hoca efendi minberde hutbe okuyor diyor. Şimdi ee, minberin dibindeki diyor, minberin dibindeki adam nasıl duyuyorsa hutbeyi Ayasofya camisinin ta arkasında dehlizler var. Orada diyor sap tutan insan da aynı hutbeyi aynı güzellikte duyabiliyordu diyor.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 aynı namazdaki haline hutbeyi dinlerken de durum aynı diyor. Kimse de böyle sağa gitmek, sola gitmek, bilmem ne bağdaş kur, bilmem elini daya, uyu, horla, edepsizce vesaire. Yok ya, yok ya. Öksürecek adam öksürmemeye çalışıyor peki. Allah'la beraberlik kolay mı dostum? Eskiden bir Avusturya büyükelçisi veyahut da ne bileyim işte bir Macaristan elçisi buraya geldiği zaman Padişahay icabında Avusturya İmparatoru'nun diyelim bir fermanı getirdiği zaman adam küt diye diyelim Yavuz Sultan Selman'ın huzura çıkamıyordu. Adamı önce hamama sokuyorlardı. Girilen şu hamama. Niye? Önce bir insan şekline gir derlerdi. Çünkü Avrupa'ya banyo 17. yüzyıla girdi. Ondan önce banyo ve yıkanmak diye bir şey yoktu. Altı ayda bir, bir ayda bir, yılda bir kere yıkanmak diye bir şey vardı. Yüz yıkama diye bir adet yoktu. Bir şarap tasına şu küçük parmakları bandırırlardı, çapakları alırlardı o kadar. Adam leş gibi kokuyor. Onu önce bir sokarlardı banyoya yani hamama, bir onu, bir onu bir adam şekline e, sokarlardı. Ondan sonra üç gün sonra, ha şimdi çık bakalım padişahın diyirken de. Yani bir devlet başkanın huzuruna çıkarken bile Hı, yakışıklı olacaksın bilmem ne vesaire sağın solun, işte sakalım bilmem neyin vesaire. Hepsi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 Niye? Korkudan. Niye? Haşyetten. Hz. Kerim Allah'a diyor ki niye titriyorsun diyorlar ona. Nasıl titirmeyeyim ki diyor yani. Dağların, taşların emaneti niye? Taşımaktan peki istinkaf ettiği, imtina ettiği, kaçınmış olduğu bir emaneti Allah'a ben nasıl teslim edeceğim diyor. Bu emaneti Ah, bize efenin bırakıldığı gibi şöyle tertemiz usulüne uygun bir şekilde nasıl Cenab-ı Celle Celle teslim edeceğiz diyor. O korkuyla adamlar namaza giremiyorlar. Yani öyle bir çıta var ki, öyle bir çita var ki demin denildiği gibi hayalimizin bittiği yerde onların namazı başlıyor.